Gözüm, ne gerek var böyle bir silaha? Belki de artık karşımda carcar car konuşan insanlara eskisi kadar tahammül edemiyorumdur. Sen yine de indir onu. Şeytan falan doldurur Allah. Ne şeytani yahu ben doldurdum. Ya bak bir kaza falan çıkar. Hani diyorlar ya yıkıldı hayal perdesi diye. Deneyelim mi bir? Uçurayın mı sütün yuyu? Karagöz'üm sen iyice kafayı yedin, nereden çıktı bu şimdi? Ya Hacı düğün oluyor, dernek oluyor. Sevinmek icap ediyor bazen, konu komşudan geri kalmayalım istedim. Düğünde tank mı savacaksın? Sen anlamadığın işlerle alakalı konuşma bir kere. Burası Türkiye, burada her türlü lazım olur silah. Sadece silahın değil, bir de eylem planın olacak hatta. Bir de eylem planı çıktı şimdi. Tabi, iki yüzyıl ne yapacağını bileceksin arkadaşım. Sen 200 yıl yaşayacağını biliyor musun da? Bilmesen de yapacaksın. Sen şimdi Danışlaya saldırıyı kafaya koydun. Sen yapamadın. Torunun yapacak. Anlaşıldı, anlaşıldı. Birisi senin kafanı yıkamış. Doğrudur. İşli dişli vermiştim geçen hafta yıkamaya. Baktın mı? Parçalar tam gelmiş mi? Şaka yaptım, şaka. İndir o roket atarı. Şimdi konuşacaklarım kırmızı bültenlidir. Kesinlikle aramızda kalacak, tamam mı? <gülüyor> Kırmızı bültenli konuşma mı? Yengeyi memlekete mi gönderiyorsun Karagöz'üm? Yaklaş şöyle yaklaş. <gülüyor> yaklaş. Önümüzdeki cuma günü... ...zabıta il müdürlüğünü basarak ortamı karıştıracağız. Neden zabıta il müdürlüğü? En yakın resmi daire orası da ondan. Tek vesait gidiliyor. Neden yapıyoruz böyle bir şey peki? Odaya uyuyoruz Hacı İvat. Gündemde kalmanın tek yolu bu. Karagöz'üm. Ben heyecanlanmaya başladım. Bak, bacaklarım titriyor. Altına kaçırma sakın. <gülüyor> Korkmana gerek yok. Eylem planımız var. Her şey planlı programlı olacak. İyi de bu heyecanlanmamak için iyi bir sebep değil. <gülüyor> <gülüyor> ama korktum be Hacı var Böyle bir latife yapayım dedim sana ama... ...kalbin az kalsın sükut edecekti. Korkma, korkma. Şaka, şaka. E, Elinde ki ne peki? Ne oyuncak? Bebe Ruhi'ye aldım oynasın diye.